Boş Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, The WWF yani Dünya Doğayı Koruma Vakfı çağrısıyla her yıl Mart ayının son Cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati bu yıl 26 Mart Cumartesi akşamı 20.30'da 21.30 saatleri arasında dönüşüm çağrısıyla gerçekleşti. Etkinlikte dünya genelinde iklim ve biyolojik çeşitlilik krizine dikkat çekmek için ışıklar bir saatliğine kapatıldı. Türkiye'de de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ortaköy Büyük Mecidiye Camii, Truva Atı gibi anıt ve eserlerin yanı sıra çok sayıda kurum ve belediye ışıklarını bir saatliğine dünya saati için kapattı. Ülkemizde WWF Türkiye'nin yani Doğal Hayat Koruma Vakfı'nın öncülük ettiği etkinliğin katılımcıları, Dünya saati dönüşüm saati diyerek dünyanın her yerinden milyonlarca insanla birlikte gezegenin sesi oldu. Dünya saatinde bireyler desteklerini dünyasaati.org adresi üzerinden gösterdi. İklim krizi ile mücadele için geleceği birlikte aydınlatma çağrısında bulunan sitenin blog bölümünde de bu çağrı doğrultusunda yol gösterici güncel yazılar bir araya getirildi. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli Dünya Saati sonrasında yaptığı açıklamada... İklim krizinin etkilerine gözle görülür şekilde maruz kalan ilk ve krizi durdurabilecek son kuşak olduğumuzu hatırlatarak bireyler, özel sektör, karar alıcılar başta olmak üzere tüm kesimleri harekete geçmeye davet ediyoruz. Gezegenimizin geleceği için sorumluluklarımızı hatırlayarak dönüşüm çağrısına kulak verelim dedi. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nin Türkiye'de enerji sektörünün dijitalleşmesi kapsamında iş modellerinin, teknolojilerin ve gerekli mevzuat altyapısının değerlendirilmesi raporu açıklandı. Dijital Enerji Forumu 2022'de düzenlenen Enerjide Dijitalleşme ve Yeni İş Modelleri Şura özel oturumda tanıtımı yapılan raporla enerji dönüşümünde dijitalleşme ve yeni iş modelleri incelendi. Çalışmaya göre enerji sisteminin dönüşümü ve temiz enerjiye geçiş sektörde yaşanan dijital devrime paralel olarak gerçekleşiyor. Oturumda konuşan Şura Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü, Alkın Bağgüllü, Türkiye'nin dünyadaki yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm süreçleriyle bütünleşmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi. Biz de şura olarak kendi dönüşümünün ana ekseni olan konuları yani teknoloji, ekonomi, enerji politikaları ve sosyoekonomik faydaları dahil olmak üzere tüm yönleriyle inceliyoruz. Bugünü açıkladığımız raporla enerji dönüşümü kapsamında yaptığımız çalışmaların hayata geçme sürecinde dijitalleşme ve yeni iş modellerinin önemini ortaya koyduk. Öte yandan Türkiye'deki enerji sektörü için geçerli olabilecek öneriler geliştirdik dedi. Raporda dijital teknolojileri kullanan iş modelleri Farklı amaçları ve hedef müşterilere odaklansalar da ortak amaçlarının dönüşen enerji sektörüne sağlıklı geçiş sağlamak olduğu vurgulanıyor. Yeni iş modellerinin enerji sektörüne entegrasyonunun son tüketicilere sağlanan yenilikçi enerji çözümlerinin yanı sıra dengeli bir elektrik şebekesinin sağlanmasına da hizmet edici belirtiliyor. Rus gazetesi Komersant tarafından elde edilen bir bakanlık raporu 1990 ve 2050 yılları arasında ulusal net emisyonları %80 oranında azaltma planlarının şu son durumda gerçekleştirilemeyeceğini ortaya koydu. İklim analitiği Rusya analisti Ryan Wilson, climate home'da bu hedefin iddiasız olduğunu ve esasen gerçek emisyon azaltımlarından ziyade sayımla ilgili hilelere dayandığını ve yaptırımlardan büyük ölçüde etkilenmeyeceğini söyledi. Climate Action Tracker Rusya'nın iklim hedefini ve eylemini kritik olarak yetersiz olarak değerlendiriyordu zaten. Rus yenilenebilir yatırımcıları yaptırımlar nedeniyle projelerini planladıkları kadar hızlı inşa etmelerinin olası olmadığı konusunda uyarıyorlar. Rus hükümetinden gecikme nedeniyle kendilerine ceza kesmemesini istiyorlar. Rus petrol ve gaz şirketlerinin gelirlerinin boykotlardan zarar görmesi de muhtemel. Avrupa Birliği Rus gazı kullanımını bir yılda... 3'te 2 oranında azaltmayı ve 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtlarını kullanmayı tamamen bırakmayı planlıyor. Avrupa Birliği'nde zorunlu hale getirilen sıfır enerji binalara dönüşüm konusunda Türkiye'de farkındalığı arttırmak için bu yıl üçüncüsü düzenlenen Zero Built Summit 22 Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirdi. 44. yapı fuarı Turkey Built İstanbul ev sahipliğinde yapılan bu zirvenin kapanış oturumunda sektör temsilcileri ortak bir deklarasyona imza attı. Zirvenin web sitesinde de imzaya açılan deklarasyonda Türkiye'nin sıfır karbon binalar için yol haritasının çıkarılması, sıfır enerji binaları yaygınlaştırmak üzere teşvik planları geliştirmesi gibi talepler dile getirilirken bu alanda faaliyet gösteren sektörlerin de çalışmalarını gözden geçirmeleri ve iyileştirme yapmaları öneriliyor. Deklarasyona yapı malzemeleri, yalıtım havalandırma, ısıtma soğutma, ev otomasyonu, aydınlatma, ev aletleri ve mimarlık gibi bu alandaki tüm ilgili sektörlerin temsilcilerinin imza vermesi hedefleniyor. Zirvenin kapanışında konuşan Zero Built Summit 22 direktörü Dr. Gamze Karanfil, deklarasyonun imzacılarının Yeni binaların 2030'a kadar tüm binaların ise 2053 yılına kadar net sıfır enerji binası olmak için oluşturulacak stratejik plana katkıda bulunmayı benimsediklerini söyledi. Deklarasyonları sadece merkezi yönetimlerin değil tüm paydaşların üzerine düşen sorumluluğu hatırlatmak istediklerini vurgulayan Karanfir deklarasyonun 2053 net sıfır hedefine ulaşmada gerekli aksiyonları almak üzere bu alanda çalışan paydaşların benimsedikleri yaklaşımları içerdiğini aktardı.